Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet gayet hareketli bir... ...tekrar döneme... ...zaten çok hareketli bir dönemin içinden geçiyoruz... ...ama bütün hareketlenecek. Başbakan ayak diriyor. E, lig başladı o yüzden mi? Yoksa e, ben farkında değilim çok. <gülüyor> olur, lig, yani lig başbakan statları beğenmemiş galiba ondan dolayı evet, yıkıp değil. tekrar yapacağım demiş bütün Sat, ama beton zemin yapacakmış yeşil değil <gülüyor> ile beraber olmasın galiba. demiş. Evet, başka şeyler atılıp çim yapmayın beton zemin yapın demiş orada aslında futbolcular şifaya teklif sunmuşuz <gülüyor> bu yönde evet, <gülüyor> betonda bu, ben de spor konuşurken tam da fırsatı aslında şimdi özellikle futbol taraftarlarının çok bu kalkışmada yani önce 2-3 ağaçıyı korumak için başlayan 2-3 kişi tarafından başlatılan ondan sonra da neredeyse 100 binleri hatta neredeyse milyonları bulan ve dünyanın 5 bir tarafından da 4 bir tarafından da büyük bir destek ve dayanışma gören aydınlarıyla ve de sıradan insanlarıyla muazzam bir ayaklanmaya dönüştü ve devam ediyor. Bu, burada çok önemli rol oynadı eylemciler arasında. Özellikle konumu gereğiyle, gereği mahalleden olduğu için Beşiktaş'ın taraftar grubu çarşı. dünde galiba çarşıdan Samet Bey e, e, evinin suyuna giden tasarım programına konuktu. Evet son e, derece de. ilginç şeyler söyledi bence. çok Orada e, anlattı. Yani şunu söylemek mümkün Bütün futbol paydaşları arasında Taraftarlar açık ara fark attılar Diğer bütün paydaşlara ee, Yani futbol için söylüyorum Diğer sporlarda Belki farklı şeyler söylenebilir ama e, Zaten e, Özellikle çarşının Ama genelde taraftarların Hani daha böyle e, Şey e, Mizalı seven e, Fırlama fikirleri Fıkış kirlilere sahip Böyle hemen bu tip olaylarda Reaksiyon gösteren e, grup olduğunu Biliyorduk ama bu sefer iyice Böyle dayanışmacı e, O esprili Hallerini iyice ortaya çıkardılar yani Çarşı zaten kendi mahallesi e, Tesis altında Olduğu için teyakkuza geçti Adeta ama hani Belki hiç kimsenin Yapamayacağı e, Bir şey başardı hükümet tarafı Ve polis yani 20 yıldır belki daha da eski şeydir son derece şey olan kavgalı olan üç büyük taraftarlarını bir yere getirmeyi başardılar. Evet, bu ben, Samet Bey de söyledi zaten, ben de yani, ömrümde ilk defa görüyorum böyle bir şey yan yana olduğunu dedi. Yani şöyle hani <gülüyor> bu taraftarların böyle biraz daha iç içe olduğu bir durumu görmek için... Belki işte 25 sene önce mesela Avrupa Kupası maçları biraz böyle oynanırdı Türkiye'de. Hani Çünkü Türk takımları başarısızdı. İşte bir bordo maçı, bir Neşetel maçı. Hani yılda, yani iki yılda bir bir galibiyet, bir başarı geldiği için zaten hani tribünde kol kola izlenir. İşte hatta e, öyle şeyler var, fotoğraflar var işte. Avrupa deplasmanına Galatasaray Fenerbahçe bayrağı, Fenerbahçe bayrağı yaygına gider. Böyle örnekler vardı. Giderek azaldı bunlar. Yani son senelerde de hele bu 3 Temmuz'daki skeci ile birlikte çok girelim Hatta rakip takımın bayrağından açıldığı şeyler vardı. Tribün grupları vardı. Bu Gezi Parkı'ndan önce diyelim. Şeyin mesela hani Fenerbahçeliler Galatasaray'ın rakibinin bayrağına evet, açıldı. Evet Galatasaray. ondan ha, tabii, tabii, on işte 15 yıldır o hale geldi. Ee, hani rakibin enelik işte... E, sosyal medyada, hele hakaret, nefret söylemeyi, her şey mevcuttu. Şimdi birden o sıfırlandı. Herkes e, formasını geçiriyor. Boynuna da rakibin bir tane birinin kaş takıyor. Ki şeyler de, İstanbul takımlar da işlik ettiler. Yani duvarlarda da görmek mümkün zaten. İzmir'den Göztepe karşı yakalılar geldi. E, e, aynı, otobüste kime, kime? aynı otobüste gelmişler. Olacak işte. Aynı otobüste gelmişler Göztepe'ye. E, yani çünkü İzmir'de de İstanbul'da biz bazen Gözden kaçırıyoruz. Bir de süperlikte olmadığı için yıllardır bu takımda. Göztepe karşı arasında müthiş bir taraftarlar arasında bir husumet var. Husumet var evet. O da sıfırlandı mesela. Yani bu olayın en fazla yaradığı olanlardan beri futbol demiyorum. E, futbol taraftarları. E, müthiş bir şey havası, bir e, sur havası yaratıldı. Hatta e, işte buna dair müthiş yazılar, bloklarda var ve en son Fenerbahçeli'nin önerisi e, Ağustos'un herhalde e, 10-11'de oynanması beklenen Süper Kupa finali İstanbul'da oynansın Olimpiyat stadında e, hiçbir güvenlik relüsi olmasın, biz kol kola izleyelim, karışık oturalım hani. <gülüyor> müthiş bir öneri gerçekten ya. Yani. Evet, yani hele öyle bir şey de olursa umarım gerçekleşir. E, şeye tabii müthiş bir e, darbe olacak yani Türk futbolun yönetenler, yani bu konularda. Ee, en ufak bir girişimde bulunmadıkları için bu taraftarların arasındaki husumeti bitireceği e, bir fikir geliştiremedikleri gibi şimdi tamamen e, taç çizgisindeler. Hani bu konuda inisiyatifi tamamen kaybetmiş durumdalar. Ee, üstüne üstlük üstlük, üstlük, e, üstlük e, işte kulüp yönetimleri futbol federasyonu vesaire bunlar federasyona zaten pek böyle bir şey beklemiyoruz. Ama kulüp yönetimleri bu e, gezi parkı derinişinde de tamamen Pasif, hatta pasif ete böyle şey yapıcı yani e, olayın üstüne örtbas etici e, bir çizgideler. E, eminim şeyi engellemek isteyeceklerdir. Ağustos'ta böyle bir maçı olur mu? Yani zaten o maça kadar e, işte iki aydan fazla bir süre var. E, or ortalığı tekrar gelmeye çalışacaklar tahminim. Ve engelleyeceklerdir öyle bir girişim istediklerini düşünmüyorum. Evet, ben de tabi evet. yani onlar farklı yerlerden besleniyorlar tabi. Al bir de ben başka bir becesi üzerinde de azıcık durmak istiyordum. Şimdi tabii. bu futbol taraftarlarının çok önemli ağırlığı var açık ara ağırlığı var. Bunu bizzat yaşayarak da gördüm ben katıldım mitinglerde. Fakat benim e, birçoklarımızı uzun zamandan beri yüzen diyeyim, çeşitli eylemlerde çok cansız, cılız ve nakaratların, çent denen sloganların falan çok sıkıcı, ritminin falan baydırıcı bir hale gelmesi vardı. Ve biraz da cinsiyetçi ondekiydi. Evet, evet. Hayır bu şimdiye kadar olanlarda böyleydi ama bu futbolcuların girmesiyle yani taraftarların girmesiyle müthiş canlanan bir şey de çıktı ortaya. Cinsiyet meselesi gene biraz Var, daha devam ediyor. ediyor ama orada da Samet Bey'in de söylediği gibi yani küfür tribünlerin en önemli <gülüyor> özelliklerinden biri küfür, cinsiyetsiz küfür de cinsiyetçi olmadan da çok zor onu da değiştirmeye çalışacağız dedi. Evet. Ama yani çok yaratıcı, önemli ve ritmik yeni tezahürat biçimleri diyeyim ya da sloganlar dile getirildi. Başta tabii benim hiç dilimden düşmeyen bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bunlar da e, tribünlerden büyük ölçüde taşınan şeyler gibi geliyor bana. Dün... Evet yani burada iki faktör var. Birincisi herhalde ben çevreme ne zaman söyledim hatırlamıyorum. 5-6 Be yıldaki olmuştur. Yine özellikle çarşıyı ama işte bu hani tribün kültürünü kastederek mesela hani şimdi mesela bu hafta bu on günden sonra fikrim değişti elbette. Hani bu işte çarşı tribün gruplarının samimiyeti üzerine çok sayımlı olduklarını her konuda mesela düşünmüyordum. Ama hani şu kesin e, müthiş fırlama fikirler ve herhangi bir konuda bir slogan gerekiyorsa onun en alasını e, bulan e, kitle. Özellikle çarşı. Ve hani şunu düşünüyorum yani bir siyasi parti keşke buradan bir fikir desteği alsa mesela bir olay olduğunda e, çok etkili slogan bulur, e, şeye gündeme gelecek yani... İlgilenikleri konuyu daha iyi gündeme getirirler. Evet, kimse korkmasın. ve dün açık radyoda açıklandı bu, çarşı parti olmayacakmış. <gülüyor> Güzel yani, haber. Zaten o hani işin şaka kısmı ama hakikaten böyle yani, reklamcılardan daha şey olduklarını düşünüyorum. Türkiye'deki reklamcularda e, hani, daha hem daha mizah hem daha parlak fikirlere sahip olduklarını düşünüyorum. Kesinlikle. Bu, e, bu hani şey bunun İkincisi de e, yani bu. Çarşı için herhalde söz konusu ee, Diğer taraftar grupların Ne var mı gözden kaçtıysa Benim hatamdır yani herhangi bir Sosyal siyasi olayda Diyelim ki cuma günü oldu Cumartesi maç var o olayın pankartını Anında görürsünüz evet, Yani bu Türkiye'de bir siyasi liderin Ecevit'in ölümü olabilir nükleer sonfer olabilir Bir çevre sorunu olabilir Tak pankart hazır Yani o reaksiyon tabi çok önemli Hemen anında Hani 10 gün sonra 2 hafta değil Ertesi gün. Evet. iki gün sonra işte maç ne zamansa. Yeni tezahürat iki tane de yeni şeyi dün hazırlamışlardı. Çarşı grubu bu, bu programa katılacağını söyleyince yardım istemiş arkadaşlarından Samet Bey ve hazır sloganlar da gelmişti zaten tomalara karşı mesela. Bir de yani işte bizim şey oldu şu gösteri kültüründe hangi e, siyasi şeyden olursa olsun eğilimden ya da hangi sosyal amaçla gösteri yapılıyor olsun şu bir tane beste var ya her hepsinde okundunuyor ne ne ne ne ne yani ne susma evet. hep beraber yapalım izlesin. Hem öğrenci futbolcular gösteriden kaçasınız geliyor onu duyunca. <gülüyor> evet aynen öyle ben onu kendi aramızda hep espri konusu. İslamcı da EP, kullanıyor öğrenci de kullanıyor sosyaliste kullanıyor ya şu, şu şeyi tonla seslenmeyin Allah aşkına. Tam da onu kastediyordum işte. Bunu kırdı mesela futbol şeyinin girmesi o na na na na na na na na na, na, na. gitti. Şey de var. Biraz daha bir cinsiyet girse de la la la la la la la la diye devam eden müzikal tınılar da girmeye başladı evet, işte. Tabii anlarda her, şey her şeye gelince Sonu cinsiyetçilik var, ayrımcılık işte o da e, bu e, dayanışmaya katılan futbol taraftarlarının e, gezideki e, İmeci yaratan dayanışma ortamını yaratan kitlerini öğrenci şeylerde onlar işte çünkü orada e, çevreci e, işte cinsel ayrımcılığa karşı bütün e, sosyal hassasiyeti olan gruplardan temsilciler var işte taraftarlar da oradan bal kapacaklar yani belki kesinlikle de evet şunu göreceğiz hani gelecek sezon e, küfür hani belki olacak ama e, hani cinsel ayrımcılığa kadına yönelik olanları belki temizleyecekler mesela biraz. Hassasiyet gösterip çünkü onlar da bu, bu da sen yani taraftarlarının az gördüğü bir şey yani onlar tabi yıllardır hani tribünde organizeler ama hani o hassasiyet gruplarından e, kişiler belki tribünde daha az ya da bu iki grupta bir karşılaşmıyordu bugüne kadar onları bir yere getiren bir ortam oldu doğrusu gezi parkı derin içi Evet, bir de gene Samet Bey'in sözlerinden hatırladığım hoş bir şey dünkü programda. Şimdi mesela işte çatışma oluyor, polisler de haklı olarak koruyorlar. Bizim mahallemizde çünkü Başbakan Çalışma Ofisi diyor Beşiktaş'ta. Yani bir tek Beşiktaş'ın kendi mahallesinde taraftarları var. Diğer kulüplerde öyle değil. Yani Galatasaray Fenerbahçe için bir... hani. İşte, e, Bağdat Caddesi etrafı Fenerbahçe ama hani Erenköy Fenerbahçe'nin semti diyemeyiz. Denemez. Galatasaray için böyle bir semt evet, yok. Beşiktaş beşik... hem bir böyle... kitle takım hem de bir semt takımı aynı zamanda. Aynen. O özelliğini de koruyan bir takım. Ve Beşiktaş'ın da çok kültürlü olma özelliğini orada sinagogun da caminin de kilisenin de olduğu ve öteden beri böyle birlikte yaşanan bir yer olduğunu da hatırlattılar. Fakat en ilginci tabi Oradaki polisler de kendi başbakanın ofisini haklı olarak koruma kaygısı içindeler. Görevden alınırlar, biter işleri şundan amirleri tarafından. Ama onlar da tabii ya yani taraftarlar da, çarşı grubu da, diğerleri de orada polisten hoşlanmıyorlar, istemiyorlar doğal olarak. Ve çatışmalar yoğunlaşınca onu da izah etti. Fakat şöyle de bir şey oluyor diyor. Şimdi taş atıldı ve belki mesela bin taş atılmıştır Tomaları diyor. Ama Tomaya bir şey olmuyor. Çok kavi bir <gülüyor> araç. O zaman ne yapacaksınız diyor? Mizahtan başka bir şey sokamazsınız devreye diyor işin esprisini şey yapacaksınız. O en büyük silah mizah tabii. şiddet John Lennon'ın bir zamanlar söylediği gibi. Hı -hı. Zaten müthiş e, miza örnekleri var herhalde umarım e, bir takım bloklarda toplanıyor hani sanal dünyada ama bir şekilde bir e, matbu ya da e-kitap halinde gelir bunlar e, şey olmadan izleri silinmeden yanılmadığımdan e, evet yani o tabii semt kültürüyle çarşı şeydi semtini de savunmuş oldu böyle bir şekilde Hı -hı. zaten ilginç nokta hani çarşının yıllardır Amigos'u da bir İstanbul Ermenisi. Evet. Alem Markaryan. Alem ee, Markaryan evet. Yani hani futbol gibi böyle maç maçoluğun çok fazla nüfuz ettiği bir alanda şaşırtıcı bir durum. Ee, herhalde Galatasaray Fenerbahçe Türbü'nün de pek düşünmeyecek bir şey. Ya da başka bir takım. Evet şey de çok hoş şimdi gördük Radikal Gazetesi'nde var. Çarşıdan bir teşekkür mektubu yayınlanmış. İnternet sitesinden yayınladığı bir mektupla eylemlerde yer alan birçok kişiye teşekkür etmiş. Zaten internet sitesinde e, bir de toma satışa çıkartmıştı. Filan böyle <gülüyor> Öyle şeyler de yapıyordu. E, ve çok e, hoş bir şey de yapmış. Yolda bize eşlik eden Beşiktaş sahilinin martılarına ve gölgesini bizden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 Evet, yani 10 gün için güzel bir şey güzel bir metin bu 10 günü şey yapacak ödüllendirecek evet yani bu sporun yani pek çok şey ezber bozuldu ve bozulmaya devam ediyor şüphesiz ki bu yaşadığımız olağanüstü günlerin bir ileride çeşitli işte sosyolojik psikolojik sosyopsikolojik pek çok tahdidi yapılacak Siyaset bilimi başta olmak üzere ama e, sporun da burada çok önemli bir yeri oldu özellikle futbolun. O da ayrı bir e, hikaye yazı, yazıldı. Yeni dilin oluşturulmasında da çok önemli bir rolü oldu bu taraftar gruplarının. Bu da hiç beklenmedik şeylerden biriydi herhalde. Kimsenin aklında yoktu böyle bir şey. E, evet yani bu olay hani, Gezi Parkı dönüşünün kendisi. Herhalde alt kişinin tahmin ettiği bir şey ama işte taraftarlarının da böyle kenetlenmesi Yani hani sosyal medyada e, Bir sürü takip ettiğim aklı başında e, Kişi bile o kadar bilenmişti ki Diğer rakipleri e, Yani işte küfür, hakaret Böyle taze bir söz Hep rakibi kaşımak Yani bu, bunun üzerine dönüyordu Şimdi 10 günde hiç görmüyorum onları Zaten e, şey yok oldu Hani ben daha çok Twitter takipçisiyim TV TV'deki takip ettiğim Türk kişiler Spordan söz etmiyorlar neredeyse artık Sadece yabancılar kaldı Yabancıların da çok komik yani Bütün o siyasi mesajların esprilerin arasında bir yurt, Dünyadan mesela bir Tenisle ilgili bir şey gelince böyle birden şaşırıyorum <gülüyor> Şeyi bozuyor çünkü Oradaki akışı bozuyor, akışı bozuyor. Fransız çıktı şöyle oldu diye işte, takip ettiğim Amerikalı Fransız gazeteci bir şey yazıyor Tamamen bulunduğumuz ortamdan e, Ayrışmış bir şekilde Evet yani çok önemli değişiklikler oluyor olmakta ve olacak gibi de görünüyor inşallah bu şeyden tehlikeli kanlı bir şeyler olmaz. Peki bu burada noktalayalım istersen. Evet hani iki haftadır şeydi de tabii doğal olarak spor sohbetimizi de bu direniş ve dayanışma üzerine çevirdik ama çok doğal. Evet böyle zaten Açık Radyo'nun programlarının büyük bir bölümü tabii, evet. her konuda böyle oluyor müzik programları bile <gülüyor> bunun üzerine devam ediyor. Bakalım ne olacak. Çok çok teşekkür ederek Size seyirler, capulcu yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Spor. Açık Radyo program destekçisi olun.